programda ilan ettiğimiz gibi bugün Anadolu Selçuklu Devleti'nin entelektüel yapısı üzerine biraz konuşacağız. Tabi Anadolu Selçuklu'yu Selçuklu'nun doğal bir devamı olarak kabul ettiğimiz için, için içinde Hazem Şahlar, Moğollar ve İlhanlılar olduğu için aslında ortak bir kültür havzasından bahsediyoruz demektir. Konuya başlamadan önce geçen haftayı nasıl özetleyebiliriz? Yani o uzun ve yoğun sunumdan arta kalan geriye ne olabilir diye baktığımızda birinci cümleyi şöyle yazabiliriz. Tarihsel düşünmek demek, olgu ve olayları nedensel bir örgü içinde görmek demektir dedik. Belki bu cümle üzeri vurgulanır ya da altı çizilir bir cümledir. Nedenselliğinde bir yorum olduğunu, tabii yorum keyfi demek değil, belirli yönteme göre yapılan bir yorumdan bahsediyoruz. İkincisi ise geçmişte, geçmiş ile gelecekte karşılaşmanın tarihin en önemli özelliği olduğunu, dolayısıyla geleceğe ilişkin bir projeksiyonumuz, bir öngörümüz varsa geçmişin anlamlı olacağını söyledik. Akabinde Selçuklu ve Harzemşahlar'ın e, Anadolu'da Osmanlı döneminde üretilen entelektüel yapının arka planında olduğunu ifade ettik. Burada da merkez çevre ilişkisinin çok belirleyici olduğunu, Selçuklu merkezi anlayışının ve çevre ile olan olan ilişkisinin entelektüel hayatı da tayin ettiğini belirttik. Özellikle Selçukluların bu amaçla kurduğu eğitim kurumlarının ortak bir dil, ortak bir akıl ve ortak bir vicdan üretilmesi bakımından önemine değindik hatırlarsanız. Akabinde de akabinde de Selçuklu entelektüel yapısının çekirdeğinde Gazali'den itibaren gelişen e, özellikle Haraki'nin merkezi aldığı İbni Heysemci ve Biruni'ci. Biruni'ye fazla dokunmadık geçen hafta ama onu da vurgulamamız lazım. Biruni e, ve Haraki çizgisinin belirleyici olduğunu bunun Çamini, kazeruni Şirazi ve Meraga kadar ulaşan, oradan da Anadolu'ya geçen bir süreç olduğunu anlattık ayrıntılı bir şekilde. Bu arada tabii internete koymuş arkadaşlar. Bazı dostlarımız sağ olsunlar dinleyip bazı tahsihlerde bulundular. Özellikle bir tanesi önemli. Çünkü ders anlatırken bazen böyle o, hatta çıkınca bir arkadaş şey dedi, kesintisiz konuştunuz dedi. E, bir buçuk saatte büyük Selçuklu'yu anlatma kolay bir iş değil. E, doğru, kesintisiz konuştuğunu hata da yaptık. Ee, özellikle Razi ile Şahabettin Sureverdin hocasını iyici demişim. O cili olacak. Orada c'yi unutmuşuz. Ee, cili olacak. Cili, Şemseddin cili. İci değil. Onu tahsiye etmiş olayım. Fakat bu arada başka bir şey daha öğrendim. Temel iddiamız şuydu hatırlarsanız. Kazeruni, Şirazi'nin babası, Çamini'nin talebesi demiştik. Hepsi de Fahrettin Razi'ci bir dil kullanıyor dedik. Ama şunu da öğrendim bilmiyordum. Ee, Eşref Hoca o konuda beni uyardı. Kazeruni aynı zamanda Fahrettin Razi'nin de talebesiymiş. Bu benim iddiamı doğruluyor. Yani Fahrettin Razi perspektifi, Gazayn'den gelen o perspektifi Kazeruni hem Hareki, yani daha doğrusu fen bilimleri bağlamında e, Çamini'den kelam bağlamında da Fahrettin Razi'den e, devralıyor. Arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Bugün bütün gün derslerde olmadığı için öğleden itibaren arkadaşlarla sohbet ederken gündeme geldi. Bizim kültürümüz bir yazma kültürüdür. Ve bu yazma kültürünün hala envanteri, dökümü çıkarılmış değil. Aslında bizim İslam medeniyeti, Türk İslam medeniyeti, İslam Türk medeniyeti, Arap medeniyeti, hangi adı verirsek verelim, üzerine konuştuğumuz bütünün içi boş. Bakın, e, dersten sonra fark ettim ki bir şey... Atlamışım size anlatmayı. Eve gidince e, fark ettim onu. Haraki Sencer'in etrafında bulunan bir alim. Tapsıray ve Münteha'yı Sencer'in vezirin oğluna ithaf ediyor. Fakat bu çalışmayı beraber yürüttüğümüz yurt dışındaki arkadaşlarla şöyle bir soru sorduk kendimize. Tapsıra adlı eser geçen hafta bahsettiğim çok gelişmiş bir heyet, bir astronomi, bir kozmonici anlayışını içeriyor. Bu kadar radikal bir geçişi yapamazlar. Çünkü bilginin ya da bilimin bir moral zemine ihtiyacı var. Morality, moral değerler olmadan bilgi havada kalır. Her kültürde bilimin, bilginin, felsefenin üzerine kurulduğu bir moral yapı var. Diyelim ki Einstein teorisinin... Üç sonucunu da kabul etmiyor. Niye? Bilim düşmanı olduğu için. Hayır. Kendi moral değerleriyle uyuşmadığı için. Pek çok tarihten örnek vermek mümkündür bilim ve düşünce tarihinde. Bir filozof, bir bilim adamı kendi teorisinin sonuçlarını bile kabul etmekte direniyor. Halbuki kendi teorisi. Niçin? Ee, inandığı felsefi, dini toplumsal değerlere ee, ters düştüğü için. Gauss, non-oklidian geometrileri keşfetmesine rağmen ilan etmiyor. Herkesin kendisine deli diyeceğinden korkuyor. Bunu kendisi söylüyor. Ne zaman ki Bolyai babası üzerinden Gauss'a non-oklidian geometriyle ilgili metnini gönderiyor. Diyor ki ya ben bunu keşf keşfetmiştim ama insanların bana deli demesinden korktuğum için bunu açıklayamadım. Gauss nereden korkuyor? Dinden mi? Kiliseden mi? Hayır. Tamamen kendi mensup durduğu kançı geleneğin mekan anlayışına ters düştüğü için oktit dışı geometriler bunu e, dile getirmekten korkuyor. Dolayısıyla moral değerler, ister bunlar felsefi, ister bilimsel, ister ahlaki, ister olsun son derece belirleyicidir. Dolayısıyla Gazale'ye ne kadar bir ateş yaktıysa da bu ateşin yaygınlaşması için moral ortamında dizayn edilmesi lazım, düzenlenmesi lazım. Onun için tafsire çok iyi bir... Ee, örnek değil. Arada kopuk zincirler olabilir diye düşündük. Genç arkadaşlara söylüyorum. Hipotezinizi tezinizi sürekli verilerle denetleyeceksiniz. Resim olmadan yorum bir süre sonra e, uçuk kalıyor. O yorumu sürekli gerçeklik küresine neye aitse yorumunuz gidip denetleyeceksiniz. Geçen Nisan ayında beraber çalıştığımız ekipten iki kişi Türkiye'ye geldi. Topkapı Kütüphanesi'nde iki hafta çalıştık. Ee, çok ilginç bir eser bulduk. Kutbuddin Şirazi, Sivas'ta yazdığı Nihat-ı sonunda, daha önce söyledim, eseri yazdığı, bu nihat İdraki yazarken kay, e, kullandığı 40'a yakın kaynağı verir. Bu 40'a yakın kaynağın neredeyse 30'u kayıp. 10 tanesi günümüze gelmiş. O kitaplardan bir tanesini bulduk, on derdi. Fakat çok entesan bir şey var. Tam adı şu. Omdet harzem şahi der beyanı ilahi yani ilahi yaratımda ilahi yaratımın açıklamasında harzem ilke. İlahi yaratım dediği kozmoloji evren. Bedai ilahi Farsça bir kitap. Kim yazmış? Karaki yazmış. Bak astronomiyi kozmolojiyi ne olarak görüyor burada? İlahi yaratımın, masnuatın ve mahlukatın idraki olarak görüyor. Bu çok önemli. Bir astronomi kitabının adı böyle olmaz klasik gelenekte. Mümkün değil. Çünkü bizim geleneğimiz Batı Katolik geleneği gibi değil. Biz de hamdene salvele çekilir. Kitap hangi konuyla alakalıysa ayet okunur. Ondan sonra emma baa dendikten sonra Ayete hadise gidilmez. Dini değerlere atıf yapılmaz. Çünkü beşeri bilgi kendine has, yöntem ve nesnere aittir. Orada tutup Tanrı nerede, melek nerede diye araştırılmaz. Çok farklıdır bizim gelenek. Ama moral değerleri e, zedelemeden geçiş yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bu eser, Haraki'nin bu kayıp eseri, bu geçişin bir ayağını bize veriyor. Nedir o? <gülüyor> Astronomiyi, Kozmolojiyi, matematiği, medreselere, ders olarak teklif ettiğiniz zaman mevcut moral değerlerle onun bir şekilde uzlaştırılması lazım. Ne diyor? Biz aslında astronomi yaparak, kozmoloji yaparak Tanrı'nın hikmetini araştırıyoruz. Bu da yetmez. Daha radikal bir örnek lazım. Bunu da top kapıda bulduk. Ve İslam medeniyetinde benim tespit edebildiğim kadar tek örnektir. Astronomiyi ayetler üzerinden anlatan ama resmi değil anlamını yani gezegenler şöyle dönüyor Kur'an'da anlatılmıyor bu zaten ama onun anlamını her astronomik olgu ve olayı tasvir ettikten sonra onun e, manevi ya da e, ilahi e, anlamını veren ayetlerle süslü bir astronomi kitabı, ilmi astronomi değil ilmiyet kitabı bulunca Anladık ki e, süreç öyle radikal bir şekilde olmuyor. Şimdi moral değerler son derece önemlidir. Arkadaşlarımızın özellikle İslam düşüncesi çalışan arkadaşlarımızın atladığı bir konudur bu. Kadıçı'nın Taşköpü Zaten'in Miftah Saadesi'ni çalışıyor arkadaşımız. Epistemoloji kitabı diye çalışıyor. Hiç alakası yok. Çünkü Arapça'da ilim kelimesinin epistemolojide çoğulu olmaz. İlim, ilimdir. Bilgi, Ne noluş, nolucun çoğulu yoktur. Ama ulum dediğinizde, tasdif-ül disiplin anlamına gelir. Taşköpizade'nin Miftah Saadesi, bilgi, varlık ve değeri aynı anda içeren bir kitaptır. Yani hem varlık anlayışı var, ontoloji, hem bilgi var, epistemoloji, hem de değer dünyasıyla uyumu var. Her medeniyet, her kültürdeki birinci sınıf metinler, o kültürün moral değerlerini en geniş anlamıyla dikkate almak zorundadır. Evet, geçen haftanın özeti bu. Şimdi gelelim Anadolu coğrafyasına. 1071'de Malazgirt, hani klasik bunlar biliyorsunuz, kurulan 1308'de de biten bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bu yapı önce beylikler olarak kuruluyor, sonra devlet oluyor, sonra tekrar beyliklere bölünüyor. Değil mi? E, üçlü bir yapısı var. Bu dönemi esas alıyoruz. 1075, 1075'te biliyorsunuz İznik başkent oluyor sonra Konya'ya geçiyor. Ee, böyle bir süreci var. Fakat 1175 ile 1277 arasında entelektüel hayat 1175 ve 1277 arasında entelektüel hayat Neşvi ma buluyor. Özellikle 1227 ile, 1220 ile 1237 Ulu Keykubat zamanı zirve bir dönem. Şimdi tabi biz çok uzak bir zamandan baktığımız için Anadolu'da e, her şeyin kolay olacağını zannediyoruz. Halbuki taş çatlasa buradan süreç içerisinde 1 milyon insan gelmiştir. Anadolu'nun nüfusu yaklaşık 10 milyon o dönemde. Bu 1 milyon ile 10 milyonun bir karışması lazım. Tamam mı? Önce burayı yurt tutacaklar. Yurt tutmak kolay bir iş değil. Yurt büyük e, askeri ya da göçebeler geldiği zaman şehirler bir karışır. Şehirleşmenin oluşması lazım. Değil mi? Ortaya. Şehir olmadan ilim olmaz arkadaşlar. Himalaya dağlarında ya da Trabzon'un, Of'un, köyünde dağda ilim olmaz. E, i̇lim şehirde olur. Bu böyledir. Şehir sükunetin merkezidir. İkametin merkezidir. E, artı değerin üretildiği merkezdir. Aylak adamların maaş aldığı yerdir. E, i̇lim adamı aylak olacak ilim üretsin. Ne yapıyorsun? Şiir yazıyorum. Hayda. Peki param nereden sultan veriyor? Tarlada çalışan adamın, inşaatla uğraşan insanın, savaşla uğraşan insanın e, tutup ilim yapacak hali yok. Entelektüel faaliyetler bir kültürün lüksünü oluşturur, en üst tabakasını oluşturur. Dolayısıyla beslenmesi gerekir. Çünkü kafa öyle kafayı her zaman bulamazsın toplumda entelektüel kafayı. Dolayısıyla e, şehirlerin kurulması lazım. Selçuklulardan önce zaten Avalıoğlu'da özellikle şu coğrafya bir savaş alanı ama Selçuklularla birlikte o daha da karışıyor. Şehirleşme demek hukuk demektir. Adalet demektir. Düzen demektir. Sükunet demektir. Selçuklu şehirleşmesi 1150'lerde Sultan Birinci Mesut zamanında ancak gerçekleşir. Ayrıca nüfusun yani e, popülasyonun belirli bir kıvama gelmesi lazım sadece sayıca değil çok karışık bir coğrafyada farklı etnik farklı dini farklı alt gruplardan oluşan bir ortamda e, nüfus çok dağınık olduğu için entelektüel bir faaliyet yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla Anadolu'da nüfusun da karışması belirli ara yapıların ortaya çıkması gerekiyor. Hızlıca geçiyorum bunları. Üç, ticaret yollarının tekrar işletilmesi lazım. iktisadi değer için. Tarım toplumu artı ticaretle uğraşan bir toplum. Anadolu'da zaten geçiş güzergahı içerisinde. Dolayısıyla iktisadi yapının yeniden organize olması lazım. 1071'den 1175'e kadar bunlar vakit alıyor. Kolay değil arkadaşlar. Yani e, en ufak bir işi yapmak için bugün bile değil mi? Belirli bir organizasyona ihtiyacınız var. Belirli bir maddi altyapıya ihtiyacınız var. Bir ülkenin de bunlara ihtiyacı var. Siyasi istikrar gerekiyor. Siyasi istikrar bu Anadolu'da en zor bulunan şey. Çünkü Selçuklar gelir gelmez evet dahili çatışmalar var, hanedan arası çatışmalar var, birlikler arası çatışmalar var. Anadolu'daki mevcut e, otoritelerle çatışmalar var ama bir de Haçlı Seferler ortaya çıkıyor. Selçuklu Türkleri Haçlı Seferleri'ni göğüslüyorlar. Bakın ne kadar zor bir işle uğraşıyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar e, Anadolu'da e, entelektüel bir üretimi mümkün kılacak kıvama e, yaklaşık 1175 gibi e, çıkıyor. Bu süreçte Moğollar yavaş yavaş yukarıdan hareket ediyorlar ve büyük itme gerçekleştiriyorlar. Kısaca söylersek Anadolu, özellikle yani Türklerin Oğuzların kontrol ettiği Anadolu, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, İran ve Orta Asya ortak bir kültür havzasına dönüşüyor. Bu çok önemli. Ortak bir kültür havzası yani e, hareketlilik, mobilasyon buradan buraya çok hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Ulaşım, ticaret yolları ve benzeri şeyler e, oluştuğu için, yerleştiği için, bu Anadolu'nun entelektüel faaliyetini e, ciddi bir şekilde belirliyor. Bu ortak kültür havzası, diyelim ki Semerkant'tan kalkan biri Anadolu'ya geliyor, mesela Şemsettin Semerkandi, değil mi? Ya da Hubeşet Tiflis'i her attan kalkıyor, Tiflis'e geliyor oradan Konya'ya geçiyor. O ortak kültür havzası içerisinde hareket imkanı kazanıyor. Bu ortak kültür havzasında bizi ilgilendiren tam beş tane büyük merkez ortaya çıkıyor. Hem öncesinde hem sonrasında. Birincisi Musul. Çok önemli bir merkez. İkincisi Meraga. Meraga ne tarafta? Alamut'un şurada değil mi? Kuzeyinde. Alamut Kalesi'ni biliyorsunuz Hasan Sabbah'ın şeyi. Musul'da şuralarda bir yerde. Musul, son derece önemli bizim Anadolu'nun entelektüel tarihi açısından. İkincisi Meraha, üçüncüsü Sivas, dördüncüsü Tokat, beşincisi Tebriz. Tokat A diyorsunuz, beş tane şehir İslam çıkartan tek ilimizdir yahu. Son şehir İslam'ımız da Tokatlıdır. Mustafa Sabri Efendi, çok önemli bir isimdir. Mustafa Sabri Efendi öyle bakmayın, siyasi tercihleri yanlış ama katılmıyoruz ama entelektüel kapasitesi çok yüksek bir insandır. İbni Kemal tokatlıdır değil mi? Yani bence Osmanlı kimliğinin en önemli isimlerinden biri. Öyle demeyin. Şimdi nedir bu özellikler? Musul'da Kemalettin İbni Yunus var. Kemalettin İbni Yunus son derece önemli bir isim. Ayrıntılı üzerinde durmayacağım. Daha önce de bahsettim. Kemal i̇bn önemi şudur. Bütün bir büyük isimlerin hocası. Nasreddin Tuğsi'nin hocası. Esri hocası. O dönemin en önemli isimleri bunlar. Esri Dünebeli i̇bn Sinacı çizgide büyük bir filozof. Nasreddin Tuğsi'yi biraz sonra anlatacağız. merak Tanesi'nin kurucusu. Alemeddin Kaysar. Meşhur Mısır mühendis, matematikçi ve müzisyen onun hocası pek çok insan onun elinde yetişiyor. Kemalettin İbnü's Kemalettin İbnü's aynı zamanda daha önce de bahsettim. ikinci Frederike'in matematik sorusunu yanıtlamak üzere Menekül Kâmi'nin elçi gönderdiği büyük bir matematikçi, döneminin en büyük otoritesi. Mesela Manisa kütüphanesinde yazmalarda var. Endülüs'ten gelen matematik soruları var. Kemalettin İbnü's'e soruyorlar. O da cevaplıyor. Anadolu'dan gelen Orta Asya'dan gelen böyle bir isim, sadece Müslümanlar arasında değil, öğrencileri arasında çok ciddi Hristiyan ve Yahudiler var. Çünkü sabah Müslümanlara ders veriyor meddesede, öğleden sonra Hristiyanlara, ikindiye doğru Yahudilere. Böyle bir adam. Ve ne okutuyor? Teoloji okutuyor, Tevrat okutuyor, İncil okutuyor, kimya okutuyor, matematik okutuyor, felsefe okutuyor. Ee, geçen hafta Razi'nin dil, metinlerini anlayıp e, alimlere anlatan isim olarak bahsettim. Dolayısıyla... hocam? Kimin? Kimin? çok fazla metin yazmıyor. Günümüze gelen metinlerin hepsi matematikle alakalı. Evet. Matematikle alakalı 4-5 metni var. Sayılar teorisiyle alakalı metni var. Çok önemlidir. En güçlü olduğu En güçlü olduğu alan matematik. Matematik bilimlerde. Ama Derviş bir adam, fazla yazan bir öğrenci yetiştirmiş. Hocası da Şerefettin Mesudi. Fahrettin Razi'nin Mavera Nehir tartışmalarında bahsettiği matematikçi Asrun'u. Ee, ve İsharata ilk haşiye yazan kişi İbrahim Şerefettin Mesud'u. i̇bn Sina'nın el işaratına ilk haşiye yazan kişinin talebesi. Dolayısıyla Kemalettin i̇bn özellikle Tusi ve Eberi açısından Anadolu'yu etkiliyor. Ee, önemli bir isim. Peki. E, ikinci kaynak Meraga. En önemli kaynağımız kaynaklarımızdan beri. Meraga, İlhanların başkenti ve Meraga Matematik Asrını Okulu'nun kurulduğu, Rasathanesinin kurulduğu, Medresesinin kurulduğu büyük bir e, külliyenin kurulduğu, belki ilk küçük uluslararası akademinin kurulduğu. Çünkü Bizans'tan, Çin'den, Endülüs'ten, Anadolu'dan pek çok ismin gelip birlikte çalıştığı bir yer. Meraga'nın dayandığı zemin İbn Heysem, Biruni, Haraki çizgisidir matematik bilimlerde. Şeyde ise felsefi olarak da büyük oranda İbn Sina çizgisindedir kurucusu Nasrettin Tusi. Nasrettin Tusi üzerinden bahsedeceğiz. Nasrettin Tusi son derece önemli bir entelektüel Anadolu için. Tabii ben hep Osmanlı'ya yönelik anlatıyorum bunları arkadaşlar. Niçin? Çünkü Tusi ilginç bir iş yapıyor. Nedir o? Kendi dönemine kadar, kendi dönemine kadar şu coğrafyada yazılan ve kağıda kaleme dökülmüş, ee, kaleme diyorum, kağıda dökülmüş, kitaba dökülmüş. Çünkü biliyorsunuz İnsanlık tarihini Akdeniz dünyasında kağıda döken kitap ne getiren İslam medeniyetidir. Çünkü ondan önce kitap yok. Kitap İslam medeniyetinin bir icadıdır. Ondan önce deriye, şeye, kemiğe filan yazılı kağıdı Çinliler icat ediyor. Evet ama bunu ucuz üretimini Uygurlar yapıyor. 753 Talas Meydan Muharremi'nden sonra Uygurların e, ustaları alıp Buhara ve Semerkanta fabrikalar kuruluyor. O meşhur Beytül Hikme ve Tercüme Hareketi kağıda dayanır. Kağıt da e, İslam dünyasında kitaba dönüştürülmüştür. Önce klasik kültür kitaplaştırılmıştır. Bu kültürün kitaplaştırılan kültürün matematik bilimlerini Tusi ne yazılmışsa ve ne tespit etmişse yeniden edisyon kritiğe tabi tutuyor. Yani Yunan'dan gelen bütün matematik kitapları, astronomi kitapları, optik kitapları. İslam dünyasında yazılmış önemli matematik, mekanik, optik kitapları. Neyse bunları yeni baştan, gözden geçirip, çünkü o dönemde yazılı kültür olduğu için bir eserden bin tane basılmıyor, istinsa ediliyor. Kullü müstensi cahil, çünkü müstensi katip, atlar, konuyu bilmez, bozuluyor zaman içerisinde bunları yeniden gözden geçiriyor. Ama ne açıdan? Fahrettin Razi'nin e, süzgecinden geçen o dil dedik ya, o dili dikkate alarak ve bütün İslam matematik tarihinin dilini yaratıyor. Tusi'den sonra bütün İslam dünyasındaki Turan'daki, İran'daki, Anadolu'daki, Balkanlardaki, Mısır'daki, Kuzey Suriye ve e, Kuzey Irak'taki matematik bilimler. Nedir matematik bilimler? Hesap, aritmetik, geometri, optik, e, konik kesitleri, mekanik, değil mi? E, matematiğin kullandığı tüm bilimlerin dili Nasrettin Tusi'nin bu edisyon sisteminde kullandığı dildir. Biz buna tahrirat projesi diyoruz. Tahrir. Tahrir çoğulu tahrirat. Çoğ, tahrirat. Tusi'nin yanında dönemin diğer büyük ismi Urdi. Mueddin Urdi. Şamlı. Bu adamın önemli özelliği şudur. İlk defa non-batlamyus yani Batlamyus dışı astronomi teorisini geliştiren, teorik astronomi teorisini geliştiren kişidir. Muheddin Urdi. Kimin geleneğinden geliyor? Haraki geleneğinden geliyor ve tepsiye şer yazıyor. Batlamyusçu yani de Batlamyus şu, Batlamyus'un gökyüzü modellerinin dışında, modellerinin dışında yeni model arayışları. Çünkü yeni gözlemler yapılıyor. Bu gözlemlerle batlamıyorsun matematik modelleri, kinematik geometrik, hareketli geometri dediğimiz modeller uyuşmuyor. Resim burada, yorum burada, model burada. Eskiden böyleydi. Gitti, şu kadar uyuşuyor. Şimdi bunu uyuşturman lazım. Yani resim burada dururken sen modelle iş yapamazsın. O zaman İbn-i İsemin dediği gibi boş matematik yapmış olursun. Gerçekliği tasvir edemezsin. Ne yapacaksınız? Yapacağınız şey basittir. Modeli gerçekliğe uyumlu hale getireceksin. Çünkü Merakanın temel ilkesi neydi? Hesapla uyumlu, e, uyumlu gözlem. Şey, gözlemle uyumlu hesap. Tersi. Gözlemle uyumlu hesap. Yani sadece matematik yapmayacaksın. Modelini hesap burada geniş anlamda. Model demek. Model devamlı hesapla birebir eşleştirilecek. Efendim. Gene, yani güneş, yer güneş var, Kozmolojiden değil. bahsetmiyorum. O kozmolojik bir kabuldür. Astronomik değil. hareketleri açısından. Gezegenlerin hareketleri Gezegenler teorisi açısından. Yer, güneşin yere alınması kozmolojik bir tutumdur. Astronomik değil. Astronomi o gezegenlerin hareketleri ve onların teorik kinematik geometrik modellemeleridir. Karıştırmayalım. Kozmolojide herhangi bir dönüşüm yok. Evet. Urdi'nin iki önemli eseri var. Biri kitap Filhey'e. Çok önemli bir metindir. Bir de Şer-i Tapsıra. Tapsıra-i şer ediyor. diyor. hatırlayın. Karakin'in esiri. Evet. Diğer önemli bir isim Muhittin Maghribi. Bu Endülüs'lü bir vatandaş. Maghribli. Mısır üzerinden Anadolu'ya. Anadolu'dan da e, Meraga'ya geliyor. Ve orada Tusi ile birlikte e, müthiş bir astronom, matematikçi. Aynı zamanda Tusi'nin bu tahrirat projesini kendisi de tekrar bireysel olarak yapıyor. Muhyiddin evet. Son derece önemli bir isimdir. E, Trinometride, astronomide, gözlemsel astronomide. Rasat e, nasıl yapılır? Bu konularda son derece önemli bir isimdir. E, Anadolu'da da bulunuyor bir süre. Diğer bir e, bölge Ahlat bölgesi. Ahlat, Ahlat tam nerede? Şuralarda bir yerde olacak değil mi? Van Gölü nerede? Yok ki burada Van Gölü. Şuralarda bir yer, Şuralarda bir yerde, Biraz daha şey. Ahlat, Ahlat Anadolu'nun en önemli şehriydi. Celalettin Hazim Şah orayı yerle bir edinceye kadar. Bütün bütün hepsi demeyelim ama çoğunlukla Selçuklu dönemi mimari eserlerini Ahlatlı mühendisler yapmıştır. Ahlatlı mühendisler, lakabı metinlerde göreceksiniz, hisabi denir onlara. Mesela Hacı El ahlati el hisabi. Tamam mı? Hisabi. Yok matematikçi değil. Mühendis demek. Çok enteresan bir şey. Mühendis demiyorlar, hisabi diyorlar. Bu sadece bu döneme hastır. Başka metinlerde bulamazsınız. Yani sadece ahlat için, oradaki mühendisler için kullanılıyor. Mesela e, Şah el ahlati, onda Mufaddal el ahlati. Bunlar e, Selçuklu dönemi, özellikle Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'daki Selçuklu camilerini Kervan saraylarını yapan mimarlar. Burada astronom da var. Fahrettin el-Ahlati yine Meraga'da Nasreddin Tusi ile birlikte çalışan önemli Anadolu kökenli astronomlardan dolu. Meraga matematik bilimler açısından olduğu kadar felsefe ve kelam açısından da Tuğsi'nin özel gayretleri etkili. O konu uzun bir konudur. Çünkü Tuğsi tipik Gazali sonrası alimdir. Örneğini verdim geçen hafta. Hem matematikçidir, hem astronomdur, hem cebircidir, hem sayılar teorisicidir, hem geometricidir, hem kelamcıdır, hem tarihçidir, hem ahlakçıdır, hem felsefecidir. Her türlü konuyu rahatlıkla ele alan bir adam. Evet. Sivas ise, Sivas son derece önemli bir kültür merkezi. Çünkü Kutbuddin Şirazi Sivas'tadır. Kutbuddin Şirazi Konya'ya da geliyor. Biraz sonra bahsedeceğim. Kutbuttin ee, Malatya'ya gidiyor. Fakat e, Sivas Gökmeddesi'nde hoca Ortaçağ'ın Ortaçağ bize göre değil de hani genel anlaşıldığı anlamda İslam medeniyetinde yazılmış iki önemli teorik astronomi kitabı Sivas'ta telif edilmiştir. niyat idrak, fi idrayat eflak et tuhfet şahiye fi ilmin heyyeh özellikle et tuhfet son derece gelişmiş yeni yani orijinal e, gök gezegenler teorisi üzerine yapılan çalışmaları içerir. Kutbuddin Şirazi üzerine yine ayrıca duracağım ama bizim için şu açıdan önemli. Sivas'ta uzun yıllar görev yapıyor. Kayseri'de, Gevel Nisibe'de hekimlik yapıyor. Doktorluk yapıyor. Yüzlerce öğrenci yetiştiriyor. Mesela Hüsamettin Sivasi. Ee, Makbul el Kırşehri, Kırşehirli, Kırşehirli. Tamam Hasan Sivasi. Ondan sonra Muhammed Sivasi, Eminüttin Sivası. Bak hepsi Sivaslı. Sivaslı yani. Sivasi Sivaslı demek. Pek çok insan yetiştiriyor burada. Bununla da kalmıyor. Sivas'tan daha sonra Tebriz'e gideceği zaman bahsedeceğim olan Tebriz'de bu öğrencilerin bir kısmını getiriyor. Sonra bu öğrencilerin yetiştirdiği öğrenciler tekrar Anadolu'ya geliyorlar. Böylece o ortak kültür havzasında İran ile Anadolu'yu birleştiriyorlar. Tamam mı? Ve bu ta Şah İsmail dönemine kadar devam ediyor. Anadolu ile İran'ın ortak bir kültür havzası olması Şah İsmail dönemine kadar devam eder. Şah İsmail'den sonra bu kesilir. Bu büyük bir yıkımdır. Çünkü İran ve e, Mavera-ı Nehir İslam medeniyetinin entelektüel ambarıdır. Entelektüel ambarıdır. Bunun çok çeşitli nedenleri var. En e, uzun uzun bunun üzerine konuşmak sosyolojik nedenleri var, politik nedenleri var. Ama bu ambar Çağ İsmail'den sonra artık... E, Lokal hale geliyor. Sadece Şii dünyanın entelektüellerini yetiştiriyor. Ee, İslam dünyasının diğer taraflarını belirleyin. Bakın aklınıza gelen bütün büyük isimler İmam Azam'dan, Ebu Hanife'den Tutun, Fahrettin Nazı, ondan sonra Gazali. Hepsi bunlar, bu buralıdır bunlar. i̇bn Sina, i̇bn Sinacı filozoflar değil mi? Aklınızdan kim geliyorsa hep şu İran ve e, Buhara, Semerkant. buraları ben gezdiğimde <gülüyor> E, şaşırdım kaldım yani buralardan bu insanlar nasıl çıkmış <gülüyor> Fergana Vadisi hariç yeşillik yok neredeyse e, entesan bir coğrafya fakat müthiş velüt bir coğrafya herhalde yaşama şansı olmadığı için e, ilimle uğraşıyorlar öyle demeyin şimdi e, mesela bizim Artvin'ler en çok okuma yazma e, Artvin'lerde niye Artvin'e gittiniz mi? 4000 bin dağ Allah'ın dağında ne? E, ekecek yer yok. Düz bir yer yok. Ya da çay karalar, çay karalar her yerdedir. Her yerde. Niye? E çay gidin. Şöyle, dik. Tarla bile yok. Biz yine iyi ya Karadeniz'de ofsun diğer taraf yine biraz Biz düz. De yine biraz cahil var. Ha. Evet. E, taşınabilir işle uğraşmak zorundasınız o ticaret ve ilimdir. Tamam mı? İlim tercih edilmiştir. Evet. Eminüttün Sivası bu arada söyleyeyim. Esredin Eber'in torunudur. Çünkü Esredin Eber'i de Konya'ya geliyor. Eminüttün Sivasi. Eber'in torunu. Eber'i büyük filozofumuz. Evet. Tokat'a gelelim. Tokat bizim için çok önemli. Çünkü Tokat'a Muhammed bin Saltuk bin Çoban El Vararkini İbni Sartak diye bir alim gelir. Merakadan gelir. Nasreddin Tuğsi'nin ee, ve oğlu dönemindeki hocaların eğitiminden geçmiştir. Tokat'ta uzun yıllar ders verir. Nizamettin Yağabasan Medresesinde Tokatlı var mı içimizde? Uuu çokmuş. Ve orada kimi yetiştirir? Davudül Kayseri'yi. Davudül Kayseri, Tokat'ta e, i̇bn Sartak'ın talebesidir. Ondan felsefe, matematik, matematiğin bütün türlerini okur. Daha sonra Davudül Kayseri Tabii bilmeyenler için söylüyorum. İznik'te kurulan ilk Osmanlı müderesinin baş hocası. Onun için çok önemli. İlk hocamız yani Osmanlı kültürünün ilk kurucu ismi. Bunu niye öyle olduğunu ben ileride anlatacağım size. Fakat bu bize gösteriyor ki Davud Kayseri çok ciddi bir matematik eğitimi almış. Çünkü hocasının matematik kitabını, geometri kitabını istinsa etti. Kaire Kütüphanesi'ndedir bir nüshası. Bir nüshası da askeri müzededir. İki nüshası gelmiş günümüze. Üçüncü bir yer. Şimdi önce kronoloji anlatıyorum, sonra bunun içeriğini dolduracağım. Ama kafanızda bir kronolojik şema. Derslerde de bahsediyorum. Üç şematizmden haberdar değilseniz bir kültür anlayamazsınız. Kronolojik şematizm, kavramsal şematizm ve ontolojik şematizm. Yani hangi nesnelerle uğraştığınızı bileceksiniz, o nesneler için hangi kavramları kullandığınızı bileceksiniz ve onun hangi kronoloji ile e, geliştiğini bileceksiniz. Sıralama şöyle. Ontolojik şematizm, epistemolojik şematizm, kronolojik şematizm. Yabancı dil olunca daha iyi değil mi? Biz buna ne diyoruz? Nesne şematizmi, kavram şematizmi, tarih şematizmi. Yani şematizmi yine değiştiremedik. Yani hangi nesneyle uğraşıyorsun? Bunu bileceksin ki bu matematik neslemidir, fizik neslemidir, dini nesnedir ahlaki nesne midir. Bunu bileceksin. Hangi kavram hangi nesne için kullanıyor? Bunu bileceksin. Kronolojiyi bileceksin. Arkadaşlar kronolojiyi çok küçümsüyorlar. Özellikle felsefe çalışan arkadaşlar, düşünce tarihi çalışan arkadaşlar, kronolojiyi küçümsüyorlar, transandant bir şey yapıyorlar, sallama oluyor. Bağlamına yerleştirmek gerekir. O bağlantıları, o network'ü tespit etmek gerekir. Evet, Anadolu için en önemli merkeze geldik. Çok az literatürde işlenen bir konudur. Tebriz. Tebriz, bütün bir İslam medeniyetinin birikimini sentezleyen ve tekrar üretip dağıtan bir yerdir. Tamam mı? Kim yapıyor bunu? Gazan Han İlhanlı hükümdarı Müslüman olunca Şembi Gazan adlı bir büyük bir akademi kuruyor. Hastane, medreseler, büyük vakıf arazileri tahsis ediliyor. Ve bunun içinde Sivas'taki Kutbuddin Şirazi bize davet ediliyor ve bu okulun başına geçiyor. Bu okul İslam dünyasının sonraki bütün büyük entelektüellerini yetiştiriyor arkadaşlar. Optikte Kemal, matematikte Kemalettin Farisi. Matematik ve astronomide Cemalettin Türkistani. Yine astronomi ve astronomi aletlerinde Şemseddin el Felsefede, astronomide Mubarokşah. Bu meşhur Mubarekşah. Büyük Bantıkçımız Kutbettin Razi. Tamam mı? Büyük Asun'un Kemalettin'i Türkmani. Bir sürü isim var. Meragadan ne kadar sonra? Olarak... 1308'lerden sonra kuruluyor Tebriz. Merag'a ölmek üzere. Çünkü Merag'a Tuğse öldükten sonra oğlu Hasan'a ondan sonra Asrüddin'e geçiyor. Ee, vakıf sisteminde yaptıkları hileden dolayı hepsini idam ediyor ilanlar o aileyi yok ediyorlar. Dolayısıyla e, Merak'a bitiyor. Bu sefer onun en büyük şeyi olan, antitezi olan aynı zamanda Kutbuddin Şirazi ile iş tutuyorlar. Kutbuddin Şirazi'nin e, Tebriz'de kurduğu bu okul aynı zamanda Bizans'ın da beslendiği bir okuldur. İleride Bizans bilimini anlatacağım. Kalkonides adlı bir büyük e, Bizanslı alim. O bölgenin Hristiyanları için e, kardinal olarak atanınca gelecek burada onun ayrıntılarını size anlatacağım. Şemsi buhariden astronomi, matematik eğitimi görecek ve dönüşte Bizans ve Trabzon'da okullar kuracak onun ayrıntılarını ileride size vereceğim e, ve bazı eserler tercüme edecek. E, burada daha başka isimler var mesela Ubeydi var. Şimdi bu burada Tebriz'in önemli özelliği şu. Matematik bilimler merkezli. Fakat bütün işlenen temel matematik kitapları Tusi'nin ve Haraki'nin metinleri. Mesela her öğrenci burada mülakasa bir şerh yazmak zorunda. Bu mezuniyet tezi gibi. Her öğrenci burada Tapsırı'ya bir şerh yazmak zorunda. Kim bunlar? Tapsırı Haraki'nin, Mülakas Çamininin değil mi? Bakın Kutput Şirazi kendi pratik eğitim geleneği, pedagojik geleneği devam ettiriyor. Kendi öğrencilerine, Mezuniyet tezi gibi değil mi? Mesela Yusuf el-Alani var. İlk e, adamlar. Bu da tutuyor, muhlakasa bir şer yazıyor. Değil mi? Ya da Ubeydi bir şer yazıyor. Ubeydi çok önemli bir adam. Çünkü onun yetiştirdiği öğrenci Konya'ya gelecek. Onlar anlatacağım size, O da Kadızade'ye gidecek. Kadızade sonra çıkacak, Ulube'ye yitecek. Bakın, bağlantı, networkler çok sıkıdır. İslam dünyasında. Hoca öğrenci, hoca öğrenci gidiyorlar. Kopukluk yok. Müthiş bir aktivitasyon, hareketlilik var. Buna dikkat edeceğiz ileride. Evet, şimdi şey Tebri sadece matematik bilimlerinde değil, bütün büyük kelamcılarımız da buradan besleniyorlar. Değil mi? Adedüttinici. Kutputinaz zaten mantıkçı, felsefeci değil mi? Hep buradan besleniyorlar. O kadar ki, şey nedir onun adı? Kuzey Afrika. Tunus, Cezayir ve Fas da buradan besleniyor. İbn Haldun'un hocaları ve hocaların hocaları değil mi Tebriz'e gelip ders görüyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Eee İbn Haldun geçen sene anlatmıştım. İbn Haldun hocası Muhammed Abili için ne diyor? Yedilluni bir Tebriz. Bana Tebriz'den delil getirirdi. Tebrizle beni kanıt yapardı. Ne demek Tebriz? Bu Tebriz. Yani oralara gelip okumuşlar. Oradaki yöntemi, oradaki sistemi anlatıyorlar. Bu sistemle Büyük oranda artık Tebriz'in sistemi i̇bn Sina'cılık değil, işrakilik ve kelam. Hmm. Tamam mı? İşrakilik. Ha, şey anlamı, evet, tabii. Çünkü kutbutin şiraz işrakidir. Nedir işrakilik? Hemen söyleyeyim. Doğanın matematikleştirilmesine imkan verir işrakilik. i̇bn Sina bunu, i̇bn Sina sistemi vermez. Dolayısıyla matematik bilimler olağanüstü şekilde gelişirler arkadaşlar. Evet. Kronojiye devam ediyorum. Ondan sonra içeriğini dolduracağım bunun. Tek tek. Şimdi Anadolu'ya diğer bir merkeze geldiğimizde tabi esas bizim merkezimiz Konya. Konya benim kişisel kanaatim. Burada itiraz edebilirsiniz. Ee, herkes, ben genelde şimdi şeyler anlatıyorum. Kamusal bilgiyi anlatıyorum. Şimdi şahsi bir kanaatimi söylüyorum. Konya bizim ruhumuzun inşa edildiği şehirdir. Bizim zihniyetimizin inşa edildiği şehirdir. Bu zihniyeti inşa eden dört büyük isim var. Bunlar üzerine ayrıntılı konuşacağım. Bu inşanın en önemli ürünü İslam entelektüel birikimini harmanlamasıdır. Yani usul, kelam ve yani usulu fıkıh. Fıkıh, kelam ve irfanı, tasavvufu harmanlaması belirli bir e, terkibe kavuşturmasıdır. Onun için Anadolu Balkanlardaki İslam'ın bu leyin e, hali, bu e, tırnak içinde insani tarafı bundan dolayı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine e, konuşacağız ama önce, bundan önce, Konya'dan önce Anadolu'nun diğer beslenme kaynaklarına bakalım. Anadolu dediğimiz gibi Muallardan itibaren, 1200'lerden itibaren bütün bir İslam dünyasının bugünkü gibi göç dalgalarına maruz kalıyor. Anadolu'nun kaderi bu. Geçiş güzergahı. Anadolu yorgun bir toprak arkadaşlar. Anadolu insanı da yorgundur. 10 bin yıldır bu topraklar e, tarımla çok yoruldular. Ee, i̇nsanı da yoruldu. <gülüyor> o dönemde de büyük göç alıyorlar. Bu göç tabii çok nitelikli insanları da içeriyor. Mesela Şahabettin Süreverdi bile Anadolu'yla bir şekilde ilişkili. Değil mi? Eserlerini e, Anadolu Sultanları'na sunuyor. Şahabettin Süreverdi kimdi? Bahsettik. İşraki filozof. Eser dönemleri Konya'ya geliyor. Meşhur filozof, e, matematikçi astronom, Kemal Etten Talebesi. Konya'da bir süre kalıyor. hubeyşe Tiflisi biraz önce isminden bahsettim. hubeyşe Tiflisi ta Türkmenistan'dan Merv'den kalkıyor. bu Kaçıyor şeye. Önce e, Tiflise geliyor. Oradan Konya'ya geçiyor. Çok önemli bir alim. Eserlerin çoğu Farsçı olduğu için maalesef çalışılmamış. Tabip, astronom, astrolog. Mesela bu, muhakkı Ömer Sühreverdi, Bağdat'tan geliyor. İşraki ama bu işrakilik biraz tarikat anlamında Huvvet <gülüyor> teşkilatının ileri geleni Konya'da Sultan Sarayında şey yapılıyor misafir. Abdülatif Bağdadi büyük tabip ve filozof İbn Sinacı Erzincan'da yaşıyor uzun süre, değil mi? Ondan sonra <gülüyor> Ekmelettin Naçuvani Nahçıvanlı İbn Sinacı Elişarac Şarihi Anadolu'ya geliyor. Şemseddin Semerkandi Anadolu'ya uğruyor. Seyfettin Amidi, Ahmetli, Konya, e, Diyarbakırlı, Büyük Kelamcı, Usülcü, değil mi? Pek çok e, isim var. Tabi bunun yanında i̇bn Arabi, daha Endülüs'ten geliyor. Huneci, meşhur mantıkçı, e, Razi'nin talebesinin talebesi, büyük mantıkçı, Konya'ya geliyor. özel elçi olarak. E, Cezeri var, hemen artık oğullarından mekanik konusunda İstanbül'den yazmış önemli eseri telif eden. Bak o da Anadolu'da ve bir de İbnü Fəllüs var Mardinli El Mardin'i. Bu İbnü Fəllüs entesan bir adam. Bahsedeceğim. Aslan. Aslan. Aslan. Evet. Ee, Yunus Evren'imiz var. Hemen söyleyelim. Anadolu Batı Türkçesinin Oğuzca'nın e, kurulduğu alandır. İlk defa ilim kitapları yazılıyor. Hekim Bereke. Ya da Hekim Berke, Kıpçak bölgesinden geliyor yukarıdan, Kırım tarafından. Hekim Bereke ya da Hekim Berke Anadolu'ya geliyor ve Türkçe e, tıp kitapları kaleme alıyor. Daha sonra bu Türkçe yazma geleneği e, gelmeyen oğulları ve Osmanlılar da devam edecektir tıpta. Şunu söyleyelim, klasik dönemde pratik bilimler genelde o bölgenin diliyle yazılır. Tıp, coğrafya, ondan sonra... Pratik matematik, pratik astronomi, astronomi aletleri hangi bölgede ise o bölgenin diliyle yazılır. Burada bir tahakküm yok ama teorik bilim Arapça ile yapılır. Dost Anadolu'da da pratik tıp kitapları, pratik astronomi aletleri kitapları, pratik matematik kitapları hep Türkçedir. Efendim Arapçanın gelişmiş olması ve gerçekliğin dili olduğunun kabul edilmesi. Orada bir e, metafizik bir kabulde var. Evet, şimdi Konya'da e, onu anlatalım, ara verelim. Konya'da ne oluyor? Konya'da şu oluyor arkadaşlar. Dedik ki Konya'da dört adam, Sadettin Konevi, Celalettin Rumi, Kutbuttin Şirazi ve Siracettin Urmevi adlı dört kişi ilginç bir entelektüel kader birliği yapıyorlar. Birbirleriyle görüşüyorlar. Hoca öğrenci oluyorlar. Mesela Kutbuttin Şirazi Saddettin Konevi'den hadis okuyor, ona astronomi okutuyor. İcazeti diplomasi günümüze gelmiş. Sivas, Tebriz, Konya'da bulunuyor. Tabii, tabii. tabii. İlk Konya'ya geliyor zaten. Şimdi bu adamlar, bakın Konevi Malatya'dan geliyor. Mevlana Celalettin Rumi zaten ta Bağdat'tan gelmiş ailesi. Değil mi? Bağdat'ta babası Razi'nin Razi ile Razi mücadelesi var malumalınız. Ursemi, Urmiyeli oradan Suriye'ye geliyor, Mısır'a geliyor. Mısır'dan Sicilya'ya gidiyor. Urmiye nerede Urmiye Azerbaycan'da. Sicilya'ya gidiyor. 1240 Şimdi bakın bu çok önemli. Sicilya ikinci Frederick ne dedik? Eyyubilerle çok yakın ilişkisi var. Soru gönderiyor ama diyor ki soru yetmez. Bize hoca gönder diyor. Ve 1240'ta Sıracettin Urmevi, Şemali i̇bnün Hristiyan bir talebesi çünkü hem Arapça hem Latince bilecek. Tamam mı? Onunla birlikte Sicilya'ya gidiyorlar ve uzun süre kalıp orada Avrupalı tüm entelektüellere ders veriyor. Teodora diye bir yabancı Theodora diye bir öğrenciyle birlikte. ismi var. Ve oraya kitap yazıp ikinci Fredore'ye sunuyor. Mantık kitabı ve psikoloji kitabı. Çok ilginç. Sicilya aynı zamanda Thomas Aquinas'ın doğduğu yerdir. Thomas Aquinas 1225 doğumlu. 1240'ta kaç yaşında olur? He? 15 yaşında. Fena bir yaş değil. Unutmayın. Batı'daki sikolastik zirve 1225 ile 1350 arasıdır. 1245'te mi gidiyordu hocam? Orası? 1240'ta. Şimdi bakın, kitaplardan bilgiyi almak başkadır. Hocadan, Hocadan dinlemek başkadır. Rivayet, bir rivayete göre 4 yıl kalıyor orada. 4 yıl bu özel bir statüyle gidiyor hoca olarak. Ve fidelik de bütün Avrupa'daki entelektüelleri topluyor. Ve onlara 4 Siz yıl boyunca mantık felsefe, metafizik e, hukuk metodolojisi dersleri veriyor. Acaba buradaki dersleriyle ilgili bir latince Sadece, <gülüyor> sadece meşhur bir e, derslere katıldığını bildiğimiz bir adamı tespit edebildik. Çalışılıyor. Henüz şey yok. Yok. Bunlar yazılmaz. Net ulema network'u çalışmamız lazım. İbrahimciğim. Evet. Ulema network'u. Bu çok önemli bir şey. Kutputtin Şirazi zaten biliyorsunuz Şiraz'dan geliyor, Merağ'dan gidiyor, Anadolu'yu oradan Mısır'a gidiyor filan. Ee, Kutputtin Şirazi Mısır'a gidince İbn Hısem'i keşfediyor ve İbn Hısem'i diriltiyor tekrar, değil mi? İbn Hısem'in Optik Kitabını. Şimdi bunlara ayrıntılara girmeyeceğim. Yani aslında biz derslerde Cevdet Rumi'yi özellikle Siracet Urmavi kimdir? Şimdi deyip geçtik, İslam medeniyetinde yazılan en önemli mantık kitabının yazarı, Metali Ulenzar. En önemli mantık kitabı, Kelam, i̇bn Sina'nın iş şer, hukuk metodolojisi konusunda usul kitabı, değil mi? Felsefe aslopedisi, ee, yani mantık, fizik, metafizik, bütün bu konularda eseri olan, hem Kelamcı, bakın çok entesan, böyle bir şey olmaz, hem Kelamcı, hem i̇bn Sina'cı, hem usulcü olur mu bir adam? olur. Niye? Artık perspektif açısından bakıyor. İbn Sina açısından sistem böyle çalışıyor diyor. Eee kelam açısından da böyle çalışıyor. Şimdi ne bu adam? Ha, bu adam bir e, sadece alim. Artık Gazali sonrası e, ortaya çıkan alim tipinin bir mensubu. Şey değil. Kutbuddin Şirazi 40 ciltlik tefsiri var. 40 cilt. Halk için yazmış. Nasıl bir haksabu? 39 cildi geldi günümüze Ayasofya'da. Ayrıca 3 tane de entelektüeller için yazdığı tefsir var. Onlar da 500'er sayfa. Şu halk okursun bol bol. Her cild, yok mat bu değil. Her cilt 200 yaprak olsa 400 sayfa çarp 16.000 sayfa. Yani ölünceye kadar okursun. E, dilci, büyük bir dilci. Değil mi? Arap dili ve grameri, e, meani, beyan, konusunda eserleri var. Bilmiyorsun tabi. Abdullah. <gülüyor> Hayal kırıklığını attım. Keşşafa haşileri var. Usul kitapları hepsi günümüze yönelik. Hepsi burada kayıtlı. Hepsi kayıtlı. Ee, Müzik teorisi ne olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bunlar Anadolu'da arkadaşlar şöyle böyle hepsi dışarıdan geldiği için doğal çevrelerini kaybetmişler. Doğal çevrelerde insanlar birbirlerine diş bileme ya da rakip olma konusunda daha cesurdurlar. Ben kelamcıyım. Arkamda bir kelami grup var. Değil mi? Sufiyim, Sufi grup var. Ama göçebe, göçebe diyorum. Göç etmişsin, muhacirsin. Geldin Konya'ya, entelektüel olarak birbirinizle iş tutmak zorundasınız. Doğal çevreniz yok artık. Ve bu oluyor. Gidiyor Kutbün Şirazi, Mevlana'yı dinliyor. Tabii biraz genç olduğu için Mevlana'yı sorgulamaya kalkıyor, Mevlana da kovuyor bunu. Mevlana'nın öyle bir özelliği vardır. İmtihan edildiğini anladığı kilitlenirmiş. Bu sefer Konevi'ye gidiyor. Konevi'de büyük bir Arif. Bak Konevi Arif. Urmevi, usulcü ve mantık kelamcı, filozof. Kutbuttin Şirazi matematikçi. Mevlana Sufi. Dördünün sentezini düşünün. Gidiyor. Kutbuttin Şirazi, Sadettin Konevi'den okuduktan sonra ne yapıyor? İşrakilikle i̇bn Arabi Arabi'yi birleştirmeye çalışıyor. Üst bir metin risale Filikme Süleymaniye'de. Birbirlerinin farklı görüşlerini dikkate alarak kendi sistemlerini ya da mensubiyetlerini tekrar sorguluyorlar. Bu e, büyük bir şeye sebep oluyor. Hareketliliğe, zihni hareketliliğe. Mesela Konevi oturuyor. Biruni'nin El-Kanun-ül Mesudi. Çok önemli bir astronomi kitabıdır. E, matematiksel astronomi. Bir ah, muhaddis, bir Arif oturuyor matematiksel astronomi okuyor. Bu normal şartlarda mümkün değil arkadaşlar. Çok istisnai bir şey. Kimden okuyor? Çünkü Hoca var yanında. Kurt Putin Şirazi bunu ezbere biliyor. Dolayısıyla birbirlerinin farklı entelektüel perspektiflerinden haberdar oluyorlar ve bunu kendi entelektüel çalışmalarında kullanıyorlar. Konevi Tusi ile yazışıyor. Tabii. Konevi zaten Anadolu'daki pek çok alimle yazışıyor. Ee, Batlamyus'un majestesini tahrir etmesi Hüsamettin Sivasi'nin isteği üzerinedir. Seyful Münazirin diyor ona. Yani tartışmacıların kılıcı. Çok tartış. Hüsamettin Sivası e, Kutbuddin Şiraz'ın talebesi çok sıkı tartışan bir adam. Onun isteği üzerine yazıyor mesela. Değil mi? Dolayısıyla e, bu şey, yapı, bu dört şeyin e, urmevi, usul ve mantık, felsefe, nazari düşünce yani. Urmevi nazariyatı temsil ediyor. Şirazi riyaziyatı, matematiği temsil ediyor. Konevi irfanı temsil ediyor. Ve e, şey, Rumi, e, Sufi, mistik geleneği temsil ediyor. Ve bunlar bir araya gelip e, Anadolu'daki o İslam kimliğini ve mayasını e, oluşturuyorlar. Bunu nerede göreceğiz? Ko şeyde Osmanlılardan bahsetmeye başladığında göreceğiz. Mesela İlk müderris niye Davud'ul Kayseri? Bu tamamen bir siyaset ve Anadolu'nun kültürüne uygun bir tercihtir. Bundan şeyde önümüzdeki dönem bahsedeceğim. Peki arkadaşlar. Şimdi kronolojik şemayı bitirdik. E, tabii farkındayım. İsimler çok. E, birçoğu yeni duyuluyor tarafınızdan. Doğrudur. Ama daha önce de söylediğim gibi bunları biz uzmanlık konusu olmaktan çıkartmamız lazım. Kendi tarihimizi uzmanlık konusu olmaktan çıkartıp genel kültürün bir parçası haline getirmemiz lazım. Çünkü bazen bir yerde konuştuğun zaman şöyle diyorlar. Hocam bunları yaz okuyalım. Evet Çin tarihinde bahsetmedim ki. Çin tarihini yazarım. Okursun. Uzmanıyımdır. Bir uzmana dersin ki şu çalıştığın konuda bir kitap yaz. Bunları bizim genel kültür haline dönüştürmemiz lazım. Bunun için de okumak gerekiyor arkadaşlar. İnanın Bunları bildiğiniz zaman şahsiyetiniz güçleniyor. İnsan tarihiyle ilişkiye girerek şahsiyetini olgunlaştırır. Öbür türlü zayıf olursunuz. Bunu yurt dışında göreceksiniz. Mensubiyeti güçlü olan, aidiyeti güçlü olan bir insanın yurt dışındaki duruşu ile ben 100 metreden anlıyorum. Bundan haberdar olmayan, Türkiye'den giden bir arkadaşın duruşu arasında dağlar kadar fark var. Birini iyi temsil ettiğini biliyor nasıl bir pigme kabilesi, bantu kabilesine mensup olmadığını biliyor. Büyük bir kültürü medeniyeti temsil ettiğini biliyor. Öbürü zavallı. Onun için yılan gibi kıvrılarak kendine yol buluyor. Karşı tarafta onu zaten muhatap almıyor. Tarih hem ibret hem de kuvvet verir insanlara. O tarihi bilirsiniz ondan kuvvet devşirirsiniz Bu kesinlikle övgü ve sövgü mantığı değil arkadaşlar. Övgü ve sövgü cehaletin iki yüzüdür. Bilgi kastediyorum bilerek Yoksa şunu demiyorum, çok böyle şıvanış bir şekilde tarihimizde, dıgıdık tarihinden bir şey çıkmaz. Atalarımız dıgıdık gitti, dıgıdık geldi. Bu artık bir tarafa konulmalı. Tarihimizi öyle bir anlatıyoruz ki, pazılarımız maşallah, vücudumuz üçgen, kafamız küçük. E, entelektüel tarihimizi, sanat tarihimizi, mimari tarihimizi, maddi kültürümüzü e, muhakkak ayrıntılı bir şekilde genel kültürümüzün bir parçası haline getirmek zorundayız. Aksi takdirde bu iş böyle gitmez. Şimdi anlattığımız bu şematizm, kronik şematizm ve isimler içerisinde 13. yüzyılda bunlar ne yaptılar? Entelektüel ad, felsefe adına, bilim adına. Benim yine kişisel kanaatim 13. yüzyıl İslam dünyasının en ama en entelektüel zirvesidir. Sadece bizim için değil, Bizans bilimini anlatacağımız zaman göstereceğim, göreceğiniz üzere e, ortak kültür havzası. Şimdi. Bilim tarihi genelde arkadaşlar ya kahramanlar üretmek için ya da öncelik iddia etmek için çalışıyor insanlar tarafından. Böyle bir psikolojimiz var. İşte senin niftonun varsa benim i̇bn Sinan var. Bu doğru değil. Batı ile bizim aramızda çok büyük bir fark yok. Aynı kültür havzasının çocuklarıyız, üyeleriyiz. Aynı kültür avzası hepimiz Sümerlerden başlıyoruz, Babillerden, Mısır'dan, Anadolu kültürlerinden, Yunan'dan, efendim İslam dünyasından, Bizans'tan, Ortaçağ Avrupasından, modern dünyadan. Bu çok psikolojik bir sıkıntı yaşamaya gerek yok arkadaşlar. Bu insanlığın ortak bir üretimidir. Politik ve ideolojik argümantasyonlar moralizi bozmasın. Zihni faaliyetimiz açısından. Taşköpizade'nin dediği üzere teorik düşünce, din, kavim, ırk, zaman ve mekan tanımaz. İnsan aklının ortak bir ürünüdür. Atalarımız bu konuda son derece rahattılar. Buldular ve aldılar. Hiç sıkıntı yaşamadılar. Batılar yaşadı, sakladılar. İbn Eysel'in kitabı 50 yıl bir Latin adıyla bilindi çünkü intihar etti. Böyle bir sıkıntı yaşamamıza gerek yok. Einstein'ler güzel işte entelektüel insan icat etmiş bulmuş teori okuruz yani burada Yahudiymiş yok Almanmış bu bizim için. Bakın Allah aşkına şu Katolik ve Protestanlığı bırakalım ya. Bizim hiçbir kavramımız bizim kültürümüze ait bir kökü yok. Din kavramı bile İslam kavramı bile Tanrı kavramı bile İslami değil. hep söylediğim bir söz var, Müslümanca inanıyor, Katolikçe düşünüyor, Protestanca yaşıyoruz. Bundan kurtulmamız lazım. Eğer bunu da aşmanın tek yolu kültürümüzle irtibatımızı sıkı tutmak ve bunu överek söverek değil bilerek yapmak, olanı var e, olanı yok e, nedir o adı yoku da var göstermeden. Tamam mı? Tasvirimizi ve tahlilimizi doğru yaparak bunu çözmemiz lazım. Ne yapıldı bu dönemde? Bakın, birincisi tahrirat projesinden bahsettik. Bütün kadim kültür özellikle matematik bilimlerde yeniden ele alınıp gözden geçirildi. Hem dil açısından sağlamlaştırıldı hem de içerik. Tahrir demek basit bir edisyon değil. Mesela, diyelim ki Oktid'in elementlerini Tusi tahrir etti değil mi? Ne yaptı? Bir, dilini düzeltti. İki, kendi dönemine kadar geometri yapılan çalışmalar oraya gelirdi. Böylece mütekamil bir geometri kitabı ortaya çıktı. Artık o oklidin değil. Fakat klasik gelenekte olgunluk kıdemine göredir. Geçmişe, kökler geçmiştedir. Kademin kıdemidir önemli olan. Dolayısıyla onu yeni bir astronomi kitabı ya da yeni bir geometri kitabı yazacağına onu geçmişe ee, raddetti, bağladı. Yoksa o oklidin Yunanlı olduğunu biliyordu. Ama sıkıntı duymadı. İslam dünyasında geometri sahasında icat edilen konuları bile o elementleri içerisinde yazdı. Ya da Batlamyus, Nasreddin tusi kendi teorisini Batlamyus astronomisi majesteye yedi koyuyor. Batlamyus'un onun haberi yok ki. Ama ona hala majesti demeye devam ediyor. Çünkü tekrar ediyorum, önemli olan kadimin kıdemidir. Kıdem geriye doğru ne kadar kökler geri gidiyorsa o kadar o ilim, o bilgi güvenilirdir. Üç önemli tahrirat projesi var bu dönemde. Fusi'ninki en büyüğüdür. Yaklaşık 30'a yakın eseri tahrir ediyor. Bir kısmı kayıp bir kısmı günümüze gelmiş. İkincisi, Eberi'nin tahrirat projesidir. Küçük ölçeklidir ama önemli metinleri tahrir ediyor. Özellikle Boklid'in elementleriyle e, Batlamüs'ün majestesini. Üçüncüsü, Muhittin Mağribi'nin tahriratıdır. O da bazı temel eserleri e, Arşimedin'dir. Oklidin, Batlamyus'un, Menaleus'un tahrir ediyor. Aynı e, kurumda çalışan üç farklı bilim adamının gözünden üç farklı edisyon hareketi ki bu son derece belirleyici oluyor. Daha sonra özellikle Tusi'nin tahriratı hem içeriği hem dili belirliyor. Cebir Eberi Esirdin Eberi maalesef kayıp üçüncü dereceden denklem analizlerini Ömer Hayyam ve Tusi'den sonra yeniden ele alıp bir denklemler kitabı yazıyor üçüncü dereceden denklem analizi maalesef günümüze gelmiyor ama kayıtlardan biliyoruz ki bu dönemde cebirsel e, denk, e, cebirsel üçüncü dereceden denklemlerin numerik analizi geometrik Tusi zaten Ömer Hayam yapmıştı bunun numerik analizlerini de Şerefettin Tusi Ömer Hayyamın talebesi ya da talebesinin talebesi yapmıştı e, şeyde e, Merv'de. Büyük Selçuklu döneminde, Melikşah ve Sencer döneminde bunlar yapılmıştı. Ama Eberi, Esr-i meşhur filozofumuz ve e, matematikçi bunu yapıyor. Zencani, İzzittin Zencani, Abdullah ne diyebilir hep? Stilci diye bilinir ama iki önemli kitabı var. Kıstasıl muadele fî ilmil cevvel mukabele. E, cebir denklemlerinde ölçüt. Belirsiz denklem analizi, diofentik analiz yapar. İki nüshası var. Biri Topkapı'da, biri ee, İrlanda'da henüz çalışılmadı. Ee, Nasreddin Tusi hepinizin bildiği Nasreddin Tuğsi'nin e, Cebir kitabı var. Başka bir adam daha var, İbni Fellus. Biraz önce bahsettiğim Mardinli. Bu çok önemli. Niye? İbni Fellus iki konuda e, çok önemli bir şey yapıyor. O da şudur. Cebri e, İslam fıkhına uyguluyor. Yani dini sorunlara uyguluyor. Ameli bir cebir, pratik bir cebir icat ediyor. Daha önce bunun örnekleri var tabii. Harizminin cebir kitabının son bölümü e, terek hesabıdır ama bunu tamamen pratize hale getiriyor. Cebiri, cebire pratik bir karakter, karakter kazandırıyor. Günlük hayata uygulama ve e, güncel sorunları, e, ne bileyim ben, pazardaki sorunları ya da miras taksimindeki soruları cebirle çözmeye çalışıyor. Bunun yanında ikinci bir şey yapıyor, sayılar teorisini mistizmden temizliyor. Yani klasik Pitagorasçı gelenekten gelen sayılar teorisinde sayılar sadece kendi iç formel özellikleri ya da matematiksel özellikleri bakımından değil, ayrıca mistik özellikleri bakımından işte bir sayısı tam yer iki de her şey çifttir, üç bilmem nedir. Allah aşkına diyor, bunlar zaten formel yapılar, insan zihninin icadı, bunlara böyle mistik teolojik yüklemeler yapmanın bir anlamı yok. Sayılar teorisi, belki de, belki de diyorum çünkü dedim ya kültürümüzün envanterini bilmiyoruz. Sayı mislizminden uzak ilk sayılar teorisi metnini İbn-i yazıyor. Bu çok önemli. Matematiği mistik, teolojik içerikten temizleyip sadece formal bir argüman, bir alet olarak kullanma İbn-i Hanefi fakirlerinin başlattığı bir şeydir. Hanifi fakirleri ve bu daha sonra özellikle Mısır ve Suriye'deki Şafi fakirleri, özellikle i̇bnül Mecdi, Taybaoğlu, i̇bnül Mecdi, 15. yüzyılda şey yapacağız. i̇bnül Haim çok önemli bir matematikçidir. Bunlar hep 15. yüzyılda Memlük matematikçileri tarafından geliştiriliyor bu. Mesela İbnül-Hayim'in matematik kitaplarına baktığınız zaman tamamen hesaba dayalı, herhangi bir mistik modifikasyon, efendim e, teolojik bir e, yorum olmaksızın doğrudan fonksiyonel e, analizlerle iş yürüyor. Paraleller teorisi, biliyorsunuz oktidin elementlerinin önemli problemidir. Ve oktid dışı geometrilerinin işte Gauss, Ferrari, aman e, ne Ferraz, Ferrari 16. yüzyılda Cebirci, İtalya'da o başka, Gauss kim demiştim demin bahsettim size Gauss'a mektup yazan kimdi? Bak uçtu gitti kafamdan. E, 19. yüzyılda oktik geometri kuruluyla Bacherski geometrisi biliyorsunuz değil mi? E, i̇lk kurulan filan. Bu konuda paraleller teorisi yani oktik dışı geometrile giden konuda en önemli çalışmalar 13. yüzyılın eserleridir. Bu konuda ilk isim Eberi. Eberi bu konuda. E, Okled'in elementlerini tahrir ederken konuyu yeniden ele alıyor. Sonra Hüsamettin Salar, bu bizim Salar boyundan herhalde bir Türk, ee, onun bu konuyla ilgili bir çalışması var. Alomettin Kaysar, Mısırlı büyük bir mühendis, ee, mühendis bildiğin mühendis, ee, özellikle don, dönme dolaplar, suyun uzak mesafelere gönderilmesi, e, değirmen yapımı gibi konularda çalışmış müzisyen. Kemalat i̇bnüs talebesi. Çok enteresan bir hikayesi var. Kemalat i̇bnüs tabii çağ en büyük alim ya. Ondan diploma almak, ona mensup olmak önemli. Ama bu adam alim, âlimittir arkadaşlar. Her şeyi biliyor. Şimdi gidip e, yine de diyor ki gideceğim diyor. Gidiyor Musul'a, Kahire'den. Diyor ki efendim diyor ben e, falanca tabii Kemalat i̇bnüs bunu tanıyor. Sen diyor ne bin bin bilmiyorsun ki benden öğreneceksin. Ben müzik bilmiyorum diyor. Halbuki büyük bir müzisyensin. Ben müzik bilmiyorum diyor. ...bana müzik öğretir misin? Başka bir şey yok ki öğreneceği. İyi o zaman diyor, bin riyal vereceksin diyor. Şaşırmış, Kemalit i̇bn Derviş bir adam para veriyor. Altı ay içerisinde müziği öğreniyor tabii, zaten bildiği için. Altı ay sonra diplomasını alırken bin riyali veriyor ona, ne de o zamanki para neyse. Diyor ki efendim, madem vereceksin niye aldınız? İşe ciddiyet katmak için. <gülüyor> Çünkü insan insan bedava işi iyi yapmaz. Evet, öyle maalesef çok e, büyük bir insan Alemettin Kayser paraleller teorisi konusunda bir metin yazıyor ve Tus ile bu konuda yazışıyor İlmi yazışma çok önemlidir bizim gelenekte Daha, e, nedir Tusi ile Konevi'nin yazışmalarını İbn Sina ile e, Biruni'nin yazışmalarını e, Kemalet İbn Nusla Anadolu'nun ve Endülüs'ün yazışmalarını mesela dikkate aldığınızda Alemettin Kayser ile Tusi yazışıyorlar bu konuda. Sen böyle yaptın, ben böyle. Birbirine eserlerini gönderiyorlar. Ve tabi bu konudaki en önemli Tusi yazıyor. El şukuku şafiye an hututul mütevaziye. Paraleller teorisinde şek ve şüphelerin iyileştirilmesi, giderilmesi diye bu latinceye tercüme ediliyor. Burada Ömer Hayyam'ın kendinden önceki bütün bu konudaki çalışmaları, Ömer Hayyam başta olmak üzere, değerleyip toparlayıp kendi görüşünü. Oğlu Asilüdin et Tusi diye nispet edilen büyük bir ihtimalle emin değiliz. Başka bir geometrik kitabında bu paralel teorisinin başka bir çözümünü buluyoruz. Bu da biliyorsunuz 1590'da Roma'da basılıyor. Buna biz Püsü de Tusi, sözde Tusi, Sahte Tusi kitabı diyoruz. Ama Tusi'nin e, oğlu yapmış, yazmış olabilir diye bir e, görüş var. Dolayısıyla paralel teorisi e, batıya tercüme edildikten sonra işte şaşeri, ben tabii şeyi Sevmem yani böyle batıya şunu etki yaptık. Biraz önce dedim ya kahraman yaratmanın bir anlamı yok. Ya da öncelik. Önce biz bulduk. O bulmadı biz bulduk. E ne olacak yani? Diyelim ki sen buldun ne oldu? e ne değişti? Yani ona bakarsan tabii güçlü olan tarihi yazar arkadaşlar. Bu budur. Yani Osmanlılar ya da İslam dünyasında tarihe bakın Hazreti Adam'dan başlarlar kendilerine gelirler. Diğer milletlere kendileriyle olan ilişkileri kadar yer verirler. Çünkü güçlü olan o tek anlamlı tarih kavramını biz Avrupa'ya güzüyoruz ama biz İslam kültüründe bir ürünüdür. Adam yerine koymuyor ki değerlerini. Bu böyledir, Güçle alakalıdır. Güç taklit edilir. İbn-i mukaddimede bunu çok güzel anlatıyor. Güç, bir çocuğun babasını ve annesini taklit ettiği gibi taklit edilir diyor. Ve bir süre sonra o gücün, o kişinin değerlerinden kaynaklandığına inanılır ve onun gibi yaşamaya başlanılır. İbn-i bunu tespit etmiş. Yani yeniden Amerika'yı keşfetmenin bir anlamı yok. Güçlü, hepimiz İngiliz gibi giyiniyoruz. Niye? Anglo-Saxonlar, Efendimiz, efendim. Hepimiz İngiliz gibi giyiniyoruz. İtiraz olan var mı? Bu çok mu? Önemli. Az mı? ayrı bir konu. Ama bu gayet doğal bir şey. İnsanlık böyle ilerlemiş. Eskiden de, e, eğer Latince kitaplara bakarsanız, Arap gibi giyinmek, Türk gibi giyinmekten şikayet edip duran bir sürü e, Avrupa'da entelektüel var. Niye? E, güç onlarda. Arap müziği dinlemek. Üff! Müthiş bir şey. Biz de şimdi Michael Jackson dinledim adam oluyorsun. Öyledir. Batı klasik müziği dinledim. Tabii önemli bir müzik. Hakkını yemeyelim. Batı klasik müziği önemli bir müzik ama yani onu dinlenerek kimlik kazanıyorsan zaten o müziği dinleyemiyorsun demektir. Dede Efendinden bir şey anlamayanın Beethoven'dan bir şey anlaması mümkün değil. Geç onu. Yerel olmadan evrensel olunmaz. Ha! Gavur olursan başka. O ayrı bir konu. Evet. Optik konusunda. Optik. Biliyorsunuz çok eski bir ilim. Aristoteles'ten başlıyor. Okid e, ve şey e, Batlamyus'un optik kitapları var. İslam dünyasında da Kindi çok önemli optik çalışmaları yapıyor. Pek çok matematikçi bu konuda çalışıyor ama Kitabul Menazir ile İbn-i İsem, biliyorsunuz yepyeni bir optik teorisi geliştiriyor. Fakat İbn-i teorisi daha çok Fahrettin Razi'nin orta asırdaki eee Düşünürlerin elinde bulunuyor. Kutbuddin Şirazi biraz önce söylediğim gibi Mısır'a elçi olarak gittiğinde İbn-i kitabını alıyor. Tebriz'e gittiğinde öğrencisi Kemalettin Yunus'tan bu kitabı yeniden gözden geçirmesini istiyor. Ve Kemalettin Farisi yeni bir optik kitabı kalem alıyor ve bu eseri geliştiriyor. İşte gökkuşağının geometrik açıklamasını yapıyor ilk defa. İlk defa empirik yöntemleri kullanıyor ve matematiği e, o şeye uyguluyor, fizik uyguluyor Kemalettin Farisi. Bu çok önemli. Niye? Çünkü işrakiler için bu çok kolay bir şey. Kutputin Şirazi işraki, evren matematik bir yapı, e, Kemalettin Farisi öğrencisi. Dolayısıyla ilk defa nümerik, bak geometrik demiyorum, geometrik eski demiri var. Nümerik analizle e, sayısal yaklaşıyor e, fizik e, açıklamalara. Diğer bir hocası olan Cemalettin Türkistan'ın isti üzerine de bu optik kitabını ders kitabı haline getiriyor. Bu önemli. Ders kitabı yazma nereden geliyordu? Haraki'den geliyordu. Şamili'den geliyordu. De ders kitabı yazıyor optik. Fakat meddeselerde fazla bir revaç bulmuyor. Bu çok önemli. Çünkü Kutbettin şirazden sonra İslam dünyasının resmi, kamusal optik teorisi İbn Heysem optiğidir. Hani şimdi böyle piyasada kitaplar var. İbn Heysem İslam dünyasında bilinmiyordu. Var mı ya Muhammed Ağabeyin Cabir'in yazdığı? E sen bilmiyordun babacığım. Sen İslam niyasının hepsi değilsin ki. Anadolu'da, İran'da ve Türkistan'da kut şey okutuluyor. Kemalettin Farisi optik okutuluyor. Bunu nereden biliyoruz? Semerkant'ta tamamen optik e, Kemalettin Farisi. Neyse bile değil. Kemalettin Farisi optidir. Sarayda Ender'in kütüphanesinde bulunan optik kitabı Kemalettin Farisi optidir Ve bu... İbn-i, e, İbni eserinin tek nüshası var dünyada. O da Fatih Sultan Mehmet'in nüshasıdır. Bizzat Fatih'in müteala ettiği bir nüshadır. Dolayısıyla bizde biliniyor. Ama bizim insanımız entesan. Ya çözümü Londra'da, Moskova'da, Paris'te, New York'talar. Ya Kaire'de, Tahran'da, İslamavad'da Bu İstanbul'un hiç bir tarih tecrübesi yok ya? Bu toprakların tarihi yok mu? Kendimizi yani herkesin böyle bu konuda da müttefik oldukları gibi başka hiçbir konuda müttefik değil, hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Tarihsizlik konusunda herkes anlaşıyor Türkiye'de. Bu toprakların bir tarih tecrübesi var abicim. Yani niye tahranya ya? Tamam bizim akrabamız, entelektüel ilişkimiz var. Tamam anladık. Efendim Avrupa'da bizim ortak kültür havzamız. Bir sıkıntı yok. Ama bir, bu toprakların da bir tarih tecrübesi var. Kombinatör analiz. Bak çok önemli bir konu kombinator analiz. E, Kombinatorik konusunda ta Halil bin Ahmet'ten itibaren çalışmalar var İslam'da. Dilciler başlatıyor bunu Abdullah. Kombinatorik. Evet. Fakat e, Nasretin Tuğsi kombinatör analizi çok önemli metafizik bir sorunu çözmek için kullanıyor İbrahim Bu senin içine giril. Södül teorisi. Södül teori felsefi bir teoriyi matematikle ispat etme anlayışı'nın ilk tipik örneklerinden biridir. Bunu Fransız bir matematik tarihçisi, İslam matematik tarihçi çalıştı, yayınladım. Ve bu İslam Osmanlılar'da da devam edecek. Özellikle İbrahim el-Halebi 18. yüzyılda 3. Selim'e sunduğu kitapta bu konuyla ilgili bir metin yazacak. Sayının tanımı konusunda, sayı konusundaki çalışmalar. Sayının tanımı biliyorsunuz eski Mısır'dan, Tales'e, Tales'den, e, Platon'a oradan, Aristoteles'e, Okli'de giden bir tanımdır bu. Kökeni Mısır'dır ve Mısır'da. E, birliklerden kurulu çokluk. O metafizik bir yorumu vardır biliyorsunuz. Felsefe kitaplarında çoktur. İlk defa dilciler, Arap dilcileri sayı tanımında Yunan tarzına itiraz edip yeni bir sayı tanımı geliştiriyorlar. Bu dilciler az değil yani. O da nedir? Sayılan sayı, sayma eylemine konu olan her şey sayıdır. Tanım bu. Bu tanımın matematiğe yerleştirmesi Cemalettin Türkistani Şiraz, Tebriz'de Kutputin Şirazi ile birlikte çalışan Assunon ve matematikçi tarafından onun el alaïye büyük ihtimalle alaaddin e, diye bir ne sorulmuştur kimse alaaddin orada <gülüyor> alaïye ya ve bu kitaba çok önemli bir şer yazan yaklaşık 500 yaprak yani bin sayfalık şer yazan Ali el Garbi adlı bir matematik tarafından sayı tanımı değiştiriliyor bu çok önemli niye çünkü Semerkant'ta liyasetin Cemşid el sonra Ali Kuşçu bu sayı tanımını tamamen değiştirirler bu ondalık kesirlere giden yolu açar. Çünkü birlik kavramına bağlı sayıda birlik parçalanamayacağı için ondalık kesirlere klasik matematikte bulamazsınız. Ama bu okulda özellikle Kutbettin lazım biliyorsunuz ondalık kesirlerin e, yaygın mucididir. Sonra Takiyettin Rasit İstanbul'da bunları geliştirecektir. Sayılar teorisi konusunda pek çok isim var ama özellikle Zencani, El-Kifayefi Ilmi i Hisab adlı eserinde ve Erkistas da sayılar teorisi üzerine çalışmalar yapıyor. Tusi çalışmalar yapıyor ve İbnü'l-Felluz biraz önce bahsettim. ilk mistisizmden arındırılmış eee sayılar teorisi kitabı yazıyor. Müzik teorisi zaten çok önemli o dönemde matematik bilimlerin bir şey özel şeyi nedir anladım. parçası. Bu konuda önemli isim Şirazi, Tusi, Zengjani e, Yok, Zencani'nin yok, zannetmiyorum. Tusi'nin e, var ama evet, Şirazi ve Tusi demek yeterli. E, Zencani, evet, şeyle, oran orantı teorisiyle alakalı, belki müzikle alakalı olduğu için düşünülebilir. Çünkü müzik odanın oran orantı teorisine dayanıyor. Pek çok matematikci oran orantısında da, e, çalıştığı için müzikte de bir şekilde ilişkisi var. Mekanik konusunda İslam medeniyeti yazılan beş tane önemli kitap vardır. Beni Musa, Cezeri, değil mi? E, Alaaddin el-Kirmani, Takyettin rasit iki tane olduğu için beş oldu. takiyettin iki kitabı var çünkü e, bunlardan, en önemlilerden bir tanesi Cezeri, Ebuliz el-Cezeri. Artuk oğulları döneminde yazılıyor. Ve son derece önemli makineler, e, bizim ince teknoloji dediğimiz makineleri orada buluyoruz. bu konusuna zaten hep anlattım, girmeye gerek yok. Bir sürü isim var. Fakat önemli özelliğine isimlere boş ver. İlk defa batlamış dışı astronomi modellerin geliştirilmeye başlanması. Urdi, Tusi ve razı bu üç ismin bu ismin başında gelir. Bizans bilimini anlatırken göreceğiz Tusi'nin modelleri Rumcaya çevrilecek, oradan da Avrupa'ya aktarılacak. Dolayısıyla yani Oktit klasik o bin yıllık ne bin yılı? 2000, yaklaşık üç bin yıllık gelenekte alışılmış olan e, modeller yavaş yavaş aşılmaya çalışıyor. Urde'nin işte Kitabul Fileye, Tusin'in Etteskrefi Et ilmiye bu açıdan son derece önemli iki metnidir ve bunlar e, bütün İslam dünyasında kullanılıyor etkili oluyor. Haraki'yle ile birlikte ne demiştik? Dünya da astronominin bir konusu hane gelir ve coğrafya. Astronominin parçasından, teorik coğrafya. Mesela şey derler, efendim Osmanlılar'da coğrafya okutulmamış, okutuluyor. Teorik coğrafya, astronominin bir bölümüdür. Modern, desimal sistemle düşünmeyeceksin. Desimal sistemde şey tasdifine göre düşünmeyeceksin. O dönemin zihniyeti farklı. Taşköprizade'nin müftah saadetine göre düşüneceksin. Orada son bölüm Heyet-ül Art'ta e, coğrafya, gayet güzel, iklimler teorisi. Ee, nedir o? Enlem boylam meseleleri orada gayet güzel anlatılıyor. Mantık. İslam mantığının altın çağı. Altın çağı raziden 1350'ye kadar olan dönemdir. Altın çağı. Huneci, Eberi, Tusi, Urmevi, Semerkandi, Katibi, Sayı mı başka? Ve sonra Kutbuttin Razi, Susey gider. Mantık, o dönemin biliyorsunuz düşünmenin aleti, dili son derece önemli bir şey. Meddeselerin en önemli sahalarından biri. <gülüyor> Kaç tane kitap okutuyorlar? 3, 6, 9 tane temel metin var. Mantık kitabı. En son okutulan i̇bn Sina'nın mantığı 4 cilt canım, 2000 sayfa. Mantık son derece önemli bir konu. Ama utanmadan da ne diyoruz hala? Efendim Batı'nın rastlamitesi, Doğu'nun hikmeti. Bizde rasyonelite yok. Ya babacığım bu 10 e, tane mantık kitabında ne okuyor bu adamlar? Rasyonelite, bakın yere gelmişken söyleyeyim. Çok önce söyleyeyim. Osmanlı medresinin en önemli problemi nedir biliyor musunuz? Aşırı bir rasyonelite var. Aşırı. Tasavvuf yok. Simya yok. Astroloji yok. Edebiyat yok. Hiçbir e, duyguya hitap eden bilim yok. Her şey aklı hitap ediyor. Dil, usulü fıkı. Usulü tefsir. Hep usul. usul ne demek? Yöntem. Matematik. Astronomi. Felsefe. Kelam. Mantık. e sonra ne yapıyor o müderris? Ne yapsın? İki şey yapabilir. Bir şiir yazacak. Bütün Osmanlı müderrisleri şairdir. Hepsi divan yazıyor. Ne yapsın adam yani? Ya da ne yapacak? Tekkiye gidip müzik dinleyecek. E, o gönül muhabbeti, gönül sohbeti yapacak. Sinan Paşa. Değil mi? Fatih'in hocası. En derin meseleleri, medresini tartışıp sonra gidiyor. şey vefanı dizinin dibinde. Rahatlıyor yoksa aklı bile bile bile bile kendini sokaktan toplarsın. Yani hafif Çengin köy havasına gidersin yani. Çok ciddi bir iş. İşrakilik 13. yüzyılın bir ürünüdür. Evet. Süre verdi 1190 kaç? Bir de mi ölüyor? 1190'larda ölüyor. Tamam. Peki işrakiliği kim ihya ediyor? Şehrezuri. Şehrezuri. Değil mi? İbn-i ve Kutbuddin Şirazi hepsi 13. yüzyılın ismi. Dolayısıyla işrakilik diye bir şey var 13. yüzyıl sayesinde var. Kimin sayesinde var? Anadolu Selçukların ve İlhanların sayesinde var. O ortak kültür havza sayesinde var. Hani hiçbir şey yoktu? Değil mi? İbn-i Sinacılık yeniden ihya ediliyor. Özellikle el işaret şerleri üzerinden en önemli şerler, yorumlar İbn-i Sinaya'ya. 12, 13. yüzyılda yazılıyor. Seyfettin Amidi, Şemsettin Semerkandi, Nasreddin Tuğsi, Sıracettin Urmevi, Ekmelettin Nahçıvan'ın hep 13. yüzyılın insanları i̇bn Sinacılığı yeniden ihya ediyorlar. Çok önemli metinler bunların bazıları özellikle. Değil mi? Dil, tefsir ve usul. Gireyim mi buna? Ee, senin sağına girmiş mi olurum? Ha, hiç girmeyeceğim. Hiç girmeyeceğim. Dili miyim ben bilmediğim alana ne giyeyim? Hazreti Ali'nin dediği gibi bilmiyorum demekten utanan kişinin ilmine itibar etmeyiniz. Bilmiyorum. Ben üstad buradayken, hepsi, bunların hepsi üstad. Bizim arkadaşlarda üstad olman yok evelallah. Ben dili bilmem. Çok iyi bilmem. Genel kültür olarak, bir şey genel kültür olarak bilmek başka bir şeydir. Ee, uzmanca bilmek başka bir şeydir. Dikkat etmekte fayda var. Tefsir Biliyorum bazı şeyler ama o kadar. Usul hiç girme babacığım. Yok yok. Yani mesela sırf Urmevi'nin usulünü düşün değil mi? Raziden, öteden, böyle. Amerika'da çalıştığım üniversitede 2002'de usul dersi veren biri vardı. Orientalist. Urmevi'nin usulünü taşırdı yanında. Çantası, i̇ki cilt Arapça baskısını ezberlemişti. Ben bununla yatıp bununla kalkıyorum. İşte uzman budur. Var mı Türkiye'de Umur'un usulünü bu şekilde bilen? Tabi onu çevreliyor, döndürüyor onu, döndürüyor, döndürüyor. Binali ya, ya, ya, öyle. Ona da girmeyeceğim. Ama dil bilimleri, Miftahülülü ne zaman yazıldı? Bu dönem. dönem. Sekkakini Miftahülülü Kim Şer yazdı? Şirazi, Kutput'un Şirazi Şer yazdı değil mi? Peki, Kazvin'i ne zaman Kaç? Hicri evet, olarak biliyorum ama 8 ee, aynı döneme 13. yüzyılın sonu, 14. yüzyılın başı. Bilmiyorum. Bak. Bilmiyorum. Önemli en önemli dil metinleri de medresede okunan bu dönemde yazılmıştır. Hı -hı. Tamam. Ya. Evet, tıp. Bağdad'daki tıbbı kastediyorum. Ebu, e bu Abdülatif el-Bağdadi, büyük tabip. Erzincan'da değil mi? E Şirazi i̇bn Sina'nın El Elkan'ın fıttıbına 9 ciddik şer yazıyor. 3 kere yazıyor. Çünkü adamın esas, çok ilginç bir adam. Adam kendini ne astronomi kabul ediyor, ne müzisyen, tabibim ben diyor ve ömrünü Elkan'ın fıttı şer yazmak için harcıyor. Bütün seyahatlerini onun için yapıyor. Ama adam bu arada elinin kiri olarak astronomi kitabı, matematik kitabı ile yazıyor. Tefsir yazıyor. Elinin kiri. Ve üç versiyon, üç kere o metre, dokuz yedi. Arkadaşlar fotokopi yok, bilgisayar yok. Üç versiyon, üç kere dokuz yirmi yedi. Elbette büyük bir kısmı birbirine benziyor ama yeniden gözden geçir, yeniden gözden geçir Çok ayrıntılı bir şerftir. Ve Erdebili diye başka bir adam var, bu tabip olarak bilindiği için. Ee, çok önemli pratisyen tıpçılar var. Ee, Anadolu tıbbının bir özelliği de dağlama tekniklerini, Orta Asya dağlama tekniklerini ilk defa Anadolu'da yoğun olarak kullanıyorlar. Bu Hekim Bereke ya da Hekim Berke'nin ve Kıpçak bölgesine gelen diğer tabiplerin bir katkısı olsa gerek. İrfan 13. yüzyılın bir eseridir. İşrak ve İrfan. İbni Arabi, değil mi? Konevi, Cendi, Kilimsani, Mer e nedir o? Iraki, Fergani Hı? ve tabi ki Celalettin Rumi. Hepsi 13. yüzyıl. İrfan diye bir ekol varsa, bir okul varsa nazari ve ameli tasavvuf anlamında 13. neseri ve Anadolu'nun Anadolu'nun tarihe yaptığı önemli katkı belki de e, İrfan üzerinden anlatılabilir. Konevi e, i̇bn Arabi sistemini felsefileştiriyor, metafizik bir sistem haline getiriyor ve bu metafizik sistem daoud Kayseri, Molla Fenari, Abdullah Bosnevi üzerinden geliyor. Bugüne kadar. İran'ı belirliyor ve Hindistan'ı belirliyor bunlar üzerine duracağız. Ameli hikmet konusunda yani pratik felsefe, ahlak siyasetname özellikle Alaattin Keykubad'da sunulan 4-5 tane siyasetname var. Harezmi'nin ya da ve Osmâni diye bir adamın sunduğu metinler bunların en önemlileri. Çünkü devlet yönetenler bu konularda yani siyasetname bir tür o siyasetin usulünü öğretiyorsa bunlar hep dikkat edilen şeyler. Kurumlara bakalım. 13. yüzyıl tarihin gördüğü en büyük rasathanenin değil mi? Meraga'da ve Tebriz'de iki büyük rasathanenin ve büyük bilim kurumunun kurulması Anadolu'daki medreseleştirme faaliyetli. Bugün bile günümüze gelen medreselerin yekünü o bütün o yıkıma, tarihsel sürece rağmen oldukça önemlidir. Tokat'ta, Konya'da, Sivas'ta, Kayseri'deki medreseler, o özellikle Orta Anadolu'daki medreseler son derece önemli. Niye Orta Anadolu? Çünkü Haçlı seferler Türkler Oğuzlar Orta Anadolu'ya bir yığılıyorlar. E, bozkır havası olduğu için e, kenar, onun için oralarda medrese yoğun bir şekilde yapılıyor. Hastaneler bir türlü değil mi hala geber nesip ediyorsun bak. Son derece önemli e, hastaneler, şifahaneler yapılıyor. Ne demiştik? Kurumsal yapılar da düşüncenin bir tezahürüdür. Bunlar öyle ezbere yapılmıyor yani. Şey değil, Süleyman'i gönülle yaptık, vicdanla yaptık. Hani var ya biz vicdani bir medeniyetiz, maddi bir medeniyet ki batı gibi maddi kültür nasıl izah edeceksin yani vicdanla bunu Karadenizli müteahhitler duymasın her tarafa vicdanla bina yapmaya başlarlar ben bir Karadeniz olarak söylüyorum tehlikeli bir iş vicdanla Süleymane yapılır mı ya hisabi bir akıl yok bizim gelenekte öyle bakıyor adam peki sen medreselerde ya da en, en dönemde okutulan geometri kitaplarına baktın mı hiç hayatında bir matematik kitabı görmeyen adam nasıl konuşuyor çok enteresan bir milletiz biz çok enteresan. Malumat olmadan marifet, marifet olmadan ilim, ilim olmadan irfan sahibiyiz. Sıralama budur biliyorsunuz gelenekte. Kervansaraylar, hanlar, bütün bunlar o dönemdeki biraz önce bahsettim. Özellikle ahlatlı mimari, mimarların e, başardığı ya da yaptığı bir şeydir. Ermeni mimarlar çok yaygındır o dönemde Anadolu'da pek çok cami, ondan sonra Kervansaray Han ve benzeri eserler, yine o mimarinin o gelişmişliğin ifadesi Selçuk mimarisi çok orijinal bir mimaridir biliyorsunuz. Üzerine onlarca çalışma yapılıyor. Kısaca söylersek, 13. yüzyıl ortak kültür havzası bağlamında düşündüğümüzde İslam dünyasının en zengin her alanda entelektüel birikiminin ifadesidir. Ve bu birikim, o harzemşahlardan gelen ortak dili e, dille kendini ifade ediyor ve biraz önümüzdeki haftalarda bahsedeceğim Osmanlı kültürünün zeminini oluşturuyor diyebiliriz.